Rize Haber 53 R köşe yazısı Okudukça neden cahilleşiyor insan? Cahil kelimesi çok farklı şekilde kullanılıyor. Biz cahil dediğimiz zaman hiçbir şey bilmeyen anlamında kullanıyoruz, oysa Kur'an-ı Kerim'de cehalet çok farklı anlamlarda geçer. Kur'an'a göre cahil, okumamış olan değil, diploması olmayan değil, cahil olan, bildiği halde yaşamayan, hakikati işine gelmediği için reddeden, Allah'ı hesaba katmadan karar veren, nefsini ölçü edinen insandır. Bu yüzden Kur'an'da, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayet, denirken kastedilen bilgi, kalbi dönüştüren bilgidir. Kur'an'da cehalet, bilmemek değil, bildiği halde Allahsız yaşamayı tercih etmektir. Mesela Cehalet'in babası olarak anılan Ebu Cehil'in asıl adı Amere bin Hişam'dı. Hureyş içinde ona verilen eski lakap Ebi İliham anlamı, hikmet sahibi, hüküm veren idi. Okuma yazma bilen, hitabeti güçlü, Mekke siyasetinde etkili, zeki ve stratejik biriydi. Ebu Cehil'e bu lakap, bilmediği için değil, bildiği halde kibirlenip zulmü seçtiği için verilmiştir. Dolayısıyla insan birkaç üniversite mezun olsa, Dünya çapında bilinen bir profesör olsa, yüzlerce kitap yazsa bile, Rabbini bilmiyor tanımıyorsa, okuma yazma bilmeyen ama Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getiren kişiden çok daha cahildir. Özellikle felsefe ve sosyoloji okuyanların zamanla inanışlarında değişikliğe gittiklerini, okudukları ilimlerin kendilerini inkara sürüklediğini görüyoruz. Tabi bu genel bir kural değildir ama diğer ilimlere nazaran bu alanda bu anlattıklarım daha fazladır. Peki için böyledir? İşte aşağıda bunun cevabını bulacaksınız. Yazı bana ait değildir internetten derlemedir. Felsefe ve sosyoloji, özellikle modern dönemde, yalnızca insan aklını ve toplumsal deneyimi merkeze alan bir yöntemle ilerler. Metafizik, vahiy ve gayb çoğu zaman yöntem dışı bırakılır. Açıkça Allah yoktur denmez ama Allah'ı hesaba katmadan açıklayalım, yaklaşımı yerleşir. Bu da zamanla insanı, fark etmeden, her şeyi Allahsız düşünmeye alıştırır. Felsefe sürekli soru sormayı, şüphe etmeyi ve hiçbir şeyi verili kabul etmemeyi öğretir. Bu başlı başına kötü değildir. Ancak şüphe bir durak değil de kalıcı bir yer haline gelirse, cevap aramak yerine cevapları küçümseme alışkanlığı doğar. Şüphe, insanı tevazuya değil ki bire götürmeye başlar. Bilgi arttıkça tevazu artmıyorsa, sorun başlar. İslam düşüncesinde ilim, insanı Allah'a yaklaştırıyorsa ilimdir. Modern akademide ise bilgi çoğu zaman güç, statü ve entelektüel üstünlük aracına dönüşür. İnsan, ben düşünüyorum, ben açıklıyorum, demeye alışır. Halpte de yavaş yavaş şu duygu oluşur, artık Allah'a ihtiyaç kalmadı. Oysa Kur'an, kulları içinde Allah'tan en çok korkanlar ilimlerdir buyurur. Demek ki bilgi, ancak tevazu doğuruyorsa insanı Allah'a yaklaştırır. Sosyolojinin en riskli yönlerinden biri, her şeyi ürüne indirgemesidir. Din toplumsal ihtiyaç, iman kültürel yapı, ahlak tarihsel koşul olarak açıklanır. Bu bakış açısı insanı aşkın olandan koparır. Kişi Allah var mı sorusundan fark etmeden insanlar içine Allah'a inanıyor sorusuna geçer. Bu zihinsel olduğu kadar kalbi bir kırılmadır. Bilim ve düşünce aklı besler ama ibadet, dua, tefekkür ve teslimiyet yoksa kalp aç kalır. Akıl büyür, kalp küçülür. İnsan kendini yalnızca düşünen bir varlık sanmaya başlar. Oysa insan, aynı zamanda kulluk eden bir varlıktır. Unutulmaması gereken şudur, Gazali, Farabi, İbn Sina, İbn Haldun, Aliye İzzetbegoviç gibi isimler felsefe ve sosyolojiyle uğraşıp Allah'a yaklaşmışlardır. Çünkü onlar aklı putlaştırmamış, bilgiyi secdeye götüren bir araç olarak görmüşlerdir. Sonuç olarak mesele bilim ya da düşünce değildir. Mesele aklın sınırını bilip bilmemesidir. Bilim sınırını bilirse Allah'a yaklaştırır, kendini mutlaklaştırırsa uzaklaştırır. Asıl ayrım şu cümlede toplanır. Aklı rehber yapmak başka, aklı ilah yapmak başkadır. Baş öğretmen Hatice Kestioğlu